Elhamdülillahi Rabbil Alemin <gülüyor> Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşlerim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Dersiniz hayırlı olsun. İnşallah bereketli bir saat geçiririz. Ee, Bakara suresi 67. Ayet-i Kerime'den başlayacağız. Geçen 66. Ayet-i kalmış idik. Evet. Kameramızı ayarlıyorum. Evet. 67. aydikermi de kalmışydık. Oradan devam edeceğiz inşallah Allahu Teala. O idh qala Musa li qawmihi inna Allah ya'mulkum ant azbahu bakra. Ee, Musa, kavmine Allah size bir inek Kurban etmenizi istiyor, bozlamanızı istiyor. Dediğinde, "Qalu" cevaben İsrail oğulları Yahudiler dediler ki, "Etet taqiduna huzuva, sen bizi alaya mı alıyorsun ya Musa. Bu nereden çıktı? Sen bizi." Alaya mı alıyorsun ey Musa? Yani onların burada e, daha ilk emri duyuşlarında sen bizi alaya mı alıyorsun değişlerinde e, bu emri hafife aldıklarına dair bir işaret var. Yani aslında kendileri bu emri alaya alıyorlar. Ancak kendi bünyelerinde, kendi kalplerinde meydana gelen bu hastalığın, adeta sanki karşıda meydana gelmiş bir hastalık gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Yani kendileri suçlu, ya biraz sonra e, bunu boğazlamayacak, boğazlamak istemeyecekler, bu emre itaat etmek istemeyecekler. Evet. Bunun sebebini de Musa sen bizi alaya alıyorsun. Böyle bir emir olamaz. Böyle bir emir olamayacağından dolayı biz bu emri yerine getirmedik diyerek bir bahane uyduracaklar. Bu bahane uyduracakları bu bahanenin mantığı ki akli temellerini yapıyorlar. Sen bizi alaya mı alıyorsun diye. Ona hitap ediyorlar. Halbuki kendileri bu emri Alaya alıyorlar, alaya alma gibi bir niyetleri var. Sonraki ayetlerde de gerçekten e, lafı eğip bükmeleri, ineğin şeklini, şemalini, yaşını, rengini, e, özelliklerini sormalarından da e, bu konuda gevşeklik e, gösterdiklerini anlıyoruz. Emre itaat etmek istemediklerini anlıyoruz. Bakınız ilerleyen bölümde eee buyuruyor ki eee ve iz kal Musa li kavmi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. "Kâlû etettehizunâ huzwâ? Kâl e'ûzu billahi en ekûne min elcâhilin." Musa da cevaben diyor ki cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım ben diyor. Yani Allah'ın emri geldiğinde onun emrini e, hafife almak veya alayvari bir e, tutum içerisinde olmak bu emirlere karşı veya emrin muhatabı olan e, insanlar, insanların bu emri hafife almasını istemek, bu konuda alayvari bir tutum içerisinde olmalarını istemek cahili, cahiliyet tutumudur. Ve siz e, bana böyle derken aslında cahil olduğunuzu gösteriyorsunuz. Siz bir peygambere bizimle dalga mı geçiyorsun e, derken aslında Allah'ın peygamberiyle e, dalga geçiyorsunuz. Allah'ın peygamberini hafife alıyorsunuz. Onun getirmiş olduğu emri hafife alıyorsunuz. Dolayısıyla siz cahilsiniz. Bu cehalet sizin vasfınız. Bana söylüyorsunuz. Ben ise böyle bir vasfı kabul etmekten Allah'a sığınırım. Böyle bir cehaletten Allah'a sığınırım diyor. Ee, 60 8. ayet-i kerimede قَالُوا اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ <مَاهِيه> Biraz emri kabul eder gibi oldular ve dediler ki Rabbine duada bulun, yalvarışta bulun, çağrıda bulun, ee, bize bunun ne olduğu hakkında bilgi versin. allah Teala adet olduğu üzere bir ineği kurban edin diyor. Bunlar ise bu emre itaat etmek istemiyorlar, hafife alıyorlar. Hatta buradan inekten kastın ne olduğunu biz anlayamadık diyorlar. Halbuki çok açık ve net. Ama emre itaat etmediklerinden dolayı, itaat etmek istemediklerinden dolayı her zaman Allah'ın emirleri karşısında alayvari bir tutum içerisinde olduklarından dolayı burada aynı hastalıklarını gösteriyorlar. Biz bu bunun ne olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Emri yerine getirmeyecekler ya. O yüzden biz ne olduğunu bilmiyoruz ki. Kesin bizden ne isteniyor? Biz bunu anlamadık. Duymazdan geliyorlar. Aymazlıktan geliyorlar. Anlamazlıktan geliyorlar. Hatta aşırı bir tevil içerisindeler. Yani bakara İnek demek açık, net ama bunlar bu kadar açık bir kelimeyi dahi tevile gidiyorlar. Burada başka bir şey kastedilmiş olabilir düşüncesi e, hasıl oluyor ki bu insanlık tarihinde bütün ümmetlerde e, cahili toplumlarda, münafık toplumlarda, imani bir takım hastalıklar içerisinde olan toplumlarda bu hastalık e, kendini göstermiştir. Ne hastalığı bu? Tevil hastalığı. Nasıl bir tevil? Batıl bir tevil. Yani Bakara kelimesini başka bir şeye yorumlayacak kadar e, aşırı bir tevil. Olmayacak bir tevil. Kelime kendini gösterdiği halde, mana açık olduğu halde, net olduğu halde, anlaşır olduğu halde, emir açık olduğu halde, emrin İçeriği, talebi açık ve net olduğu halde ve içinde hiçbir kapanıklık veya örtülülük olmadığı halde bunlar böyle bir noktada bile, böyle bir konumda bile tevile giderek biz bakara kelimesinden neyin kastedildiğini bilmiyoruz diyorlar. İşte münafıkların genel... Ee, adeti, eğilimi budur. Ne yaparlar münafıklar? Münafıklar, özellikle kendilerine bir emir verildiğinde, kendilerinden bir talepte bulunulduğunda, onu yerine getirmek istemediklerinden dolayı, biz bunu anlamadık, kastedilen neydi, özelliği neydi? <gülüyor> diye bir takım sorular sormak suretiyle kendilerine emrin emrin açık bir şekilde ulaşmadığını, bu emri duymadıklarını, duysalar bile anlaşılır olmadığını iddia etmek suretiyle kendi hastalıklarına bir mazeret uydururlar ve bu şekilde aslında kendilerinin haklı olduğunu, emrin açık olmadığını, kendilerinin günahsız olduğunu, dolayısıyla kendilerinin cezalandırılmaması gerektiğini ima ederler. Böyle bir hastalık içerisinde olurlar. Bugün de maalesef Kur'an-ı Kerim'de veya hadis-i şeriflerde birçok emri insanlar tevil ediyorlar. Mesela başımdan geçen bir Hadiseyi sizlere aktarayım. <gülüyor> alim diyebileceğimiz bir zat, alim hatta alim olarak geçinen bir e, ilim adamı e, kadınlarla tokalaşmak caizdir dedi. Ben de e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den e, eşi Hazreti Ayşe rivayetiyle gelen şu hadisi onu okudum. Ee, mana olarak söyleyeyim. Allah'ın Resulü'nün eli hiçbir kadının eline değmemiştir. Asla değmemiştir. Manasındaki hadisi okudum. Ee, ve bu zat dedi ki oradaki değmek dedi esasen o manada değildir dedi. Nedir dedin? Oradaki değmek e, cıma etmektir yani, zina etmektir, bu, bu manadadır dedi. Kur'an-ı Kerim, e, bu hadis-i şerifte lemise, lemise yani el sürmek demek, el sürmek, el değmek. Bu el değmek e, kelimesini öyle bir tevil yapıyor ki e, cama'a yani e, cuma etti manasını alabiliyor. Bunu neden yaptı? Bunu şundan yaptı. Çünkü insanlar normal hayatlarında sürekli bu hatayı işliyorsalar, bunu helalleştirme yoluna gitmek için uğraşırlar. Bir haramı helalleştirmek, bir hatayı e, normal bir fiil olarak takdim edebilmek için tevhile ihtiyaç var, naslıları inkar edemeyeceğinize göre, Nasları kökten yok sayamayacağınıza göre, nasların içini, kelimelerin içini boşaltmak suretiyle veya boşaltıp bir takım yanlış manalar doldurmak suretiyle muradınıza ulaşabilirsiniz. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi, normal hayatında kadınlarla tokalaşmanın caiz olduğunu düşünen, bunda hiçbir beis görmeyen, hatta hatta sürekli kendisi aynı işi e, yapan bir insan e, sen hocasın, günahtır bu işi yapma dendiği zaman mahcup duruma düşecek. Düşmemek için de bu haram değildir deme yönüne gidiyor ve delil olarak da e, bu hadisi sunar, sunuyor ve burada da lemise kelimesinin, el sürme manasına gelen kelimenin aslında cuma etmek, zina etmek manasına geldiğini e, yorumlayabiliyor. Demek ki burada olduğu gibi daha birçok konuda yanlış fetvalar verenler, yanlış hüküm çıkartanlar tevil kapısından girmek suretiyle bunu yapıyorlar. Daha da aşırısı var mesela zahiri mana, batini mana diye. E, ayetlerinin hakkında ileri yeri konuşuyorlar. Batın imanasını siz göremezsiniz. Onu Allah dostları görür. Burada zahiren böyle görünse de batını böyledir. Bundan çıkan hüküm batın e, manaya bakmak suretiyle bu şekildedir demek suretiyle e, kendi kafalarına göre nasları, Kur'an naslarını e, hadis naslarını yorumlayabiliyorlar. Ve bu şekilde hem sapıklığa düşüyorlar hem de insanları sattırıyorlar maalesef bu ahır zaman belamları. Değerli kardeşler, <gülüyor> ayetin ilerleyen bölümünde قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ Ve Musa aleyhisselam diyor ki, O öyle bir inektir ki, Ne çok yaşlı, Ne de çok genç, Ne de çok genç. Ee, bu, İkisinin arasında bir inek, orta yaşlı bir inek. Daha da soru sormaya gerek yok. Derhal bu emri yerine getirin. Fef alu matumarun. Zine emrediliyorsa derhal bu emri yerine getirin. İleri geri soru sormayın. Ee, diyor Musa Aleyhisselam Allah'tan almış olduğu vahiy. Doğrultusunda. Burada onların sorusu karşısında allah Teala kesilmesini istediği inekle ilgili bir takım şartlar ileri sürmüş oluyor. Sormamış olsalardı bu şartlar ileri sürülmeyecekti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, sizden önceki ümmetler çok soru sordukları için helak oldu. Sizden önceki bazı ümmetler çok soru sordukları için helak oldular. Buyuruyor. Normalde bir ineğin kesilmesi isteniyordu. Ama bunlar ineğin sıfatları, renkleri, yaşları ile ilgili bilgi istediler. Bu sefer onların istediği şey doğrultusunda Allah bir takım şartlar ileri sürmeye başladı. Demek ki insanlar kendilerine veren, verilen görevi yerine getirmeyip emir ile ilgili üstlerine elzem olmayan bir takım sorular sormak suretiyle atlarından kalkamayacağı kalkamayacakları bir takım mükellefiyetlerin altlar, altına girmeleri. Ardından bu mükellefiyetleri hakkıyla yerine getirememeleri neticesinde e, helak olma ile karşı karşıya kalabilecekleri gerçeğini e, asla unutmamak lazım. Burada buna işaret var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biraz önce oku, e, mana olarak ifade etmiş olduğum hadisi şerifinde de buna işaret var. Bu e, Evet. قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلَّنَا ma لَوْنُهَا allah Teala bu kesece olduğunuz inek ne yaşlı ne de genç. İkisi arasında orta yaşlı bir inek dedi. Haydi böyle bir ineği kesin artık dedi. Haydi buyurun böyle bir inek çok. Buyurun kesin. Bunlar kesmek istemediler yine. Tuttular bu sefer de İneğin rengini araştırmaya başladılar. Kesecekleri bir inek. Ama öyle bir hastalıklı hali almış ki insanlar normal düşünemiyorlar. Her emrin altında bir başka şey aramaya çok alışmışlar. Acayip bir hastalık. Ya emri yerine getir, getirmeyecek. İyice araştıracak, bilmem üstlerine ezme olmayan bir takım sorular soracak. Ve yani işi bayra sardıracak. Şimdi bunlar da işi bayra, bayra sardırıyorlar. Diyorlar ki Rabbine yalvar sanki yani onların Rabbi değil Rabbimize e, yalvar demiyorlar da Rabbine yalvar diyorlar. Bu da böyle yani sen Rabbim bizi ilgilendirmez dercesine böyle bir soğukluk var bunların kalbinde. Evet <gülüyor> Böyle bir soğukluk var kalplerinde ve bu sefer de İni'nin rengini soruyorlar, kesmek istemediklerinden. <gâle innehu yakulu> Musa aleyhisselam da tabii kendi kafasından konuşmuyor, Rabbine yalvarıyor, diyor ki ya Rabbi bu İni'nin rengini soruyorlar. Ne diyeyim? Allahü Teala da ona vahiy ediyor. Diyor ki: "İnneha bakkaratun safra." O öyle bir inek ki sarıdır. Parlak bir sarı eee renktedir. Fati'ul lawnaha. Ee, öyle bir sarı ki baktığın zaman bu rengin parladığını görürsün. Yaldızlı sarı, yani böyle bir parlak, parlak bir sarı rengi var bu ineğin. Şimdi normal bir, şimdi onlar şart ileri sürülmesini istiyorlar, araştırıyorlar, aşırı sorular soruyorlar, üstlerine elzem olmayan sorular soruyorlar. Bu sefer de Yüce Rabbimiz, madem ki siz böyle istiyorsunuz, ben de size istemiş olduğunuz cevabı veriyorum. O inek öyle parlak, parlak bir sarılığa sahip bir inektir. Sonra başka bir şart daha ileri sürüyor Yüce Rabbimiz. tesurr O ineğe kim baksa keşke bu inek benim olsa der. Yani her göreni böyle yani bakmakla doyamayacağı bir inek. Öyle güzel bir inek. Parlak rengi var. Böyle güzel bir inek. Ee, tabi şartlar çoğalınca bu şartlara haiz bir ineği bulmak da zorlaşacak. Ama onlar bizzat bu işin bu şekilde olmasını istiyorlar. Ve 70. ayet-i kerimeye geldik. قَالُدُ عُلَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلَّنَا مَاه۪ي اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابْحَا عَلَيْنَا Bu sefer de Şartları söylenmesine rağmen bu sefer diyorlar ki, ya biz, aklımız iyice karıştı şimdi. Nasıl bir inektir bu böyle? Ne yaşlı, ne de çok e, genç, sarı ama sarılı, parlak, göz alıcı, bakanın e, gözünü ondan bir daha ayırması mümkün değil. Bu kadar e, gösterişli bir hayvan. Bu kadar önemli, farklı bir hayvan. Aklımız iyice karıştı. Rabbine sor bakalım, bu ineğin mahiyeti nedir? E zaten açıklıyor. Zaten açıkla, açıklaması da sizin soru sormanızdan dolayı. E, soruyorsunuz, hadi cevap da geliyor. Hala anlamadık, anlamadık, aymazlık yapmak istiyorlar. Biz bilmedik ya bu nasıl bir şey? Kesmek istemiyorlar ya. Şimdi mesela Allah'ın emrini yerine getirmek istemeyenler yüz su getirir. Adama dersin, niye masıkılmıyorsun? Oo üstüm kirliydi de çok çalışıyordum da yani şuydu da buydu da efendim birçok e, sebep uydurabilir. Bunlar da aynı o şekilde sebepler uyduruyorlar. İnnel bekara taşâbeha aleyna bu aklımız bu inek konusunda karıştığı bu e, yani bu ineğin ne olduğunu, hangi sıfatlara haiz olduğunu ee, anlamadık biz, diyorlar. Evet. وَاِنَّا وَا اِنْشَاءَ le muhtedun Diyorlar ki, inşallah biz bu emredilerini yerine getireceğiz. Ama yani iyice anlasaydık şu ineğin ne olduğunu. Bir de bunu da söylüyorlar yani. Yani öyle bir e, nifak var ki burada. Hem kesmek istemeyeceksin, hem işi bayıra sardıracaksın, yokuşa sardıracaksın. Efendim Allah Teala sadece bir inek dediği halde tutacaksın Rabbine sormuusa ineğin rengine, yaşına, ne, parlaklığına, ne, durumune, bekar mı? Efendim e, daha önce doğum yapmış mı, yapmamış mı? Birçok soruları sizler soruyorsunuz. Allah bunları istemiyor sizden. İstemedi baştan zaten. Ardından da cevap gelmesine rağmen aklımız iyice karıştı. Biz bu ineyin nasıl bir inek olduğunu anlayamadık diyorlar. Nasıl bir nifaktır bu? Nasıl bir nifaktır bu? İnsanlara doğruyu anlatırsınız, anlamak istemezler. Faiz haramdır dersiniz, 10 dereceden su getirir. Ya nasıl haram? Ya aslında çok insanların ihtiyaçları var. Ya bu insan faiz alması, faizle kredi almasında hırsızlık mı yapsın? Gibi kendini temize çıkartacak olan bir takım sebepler uydurma cihetine gidiyor insanlar maalesef. Bugün de aynı şekilde aynı hastalıklar ümmet içerisinde söz konusu. ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠� <gülüyor> La zalulun tuhirul arda. Şimdi yeni yeni özellikler geldi, yeni yeni şartlar geldi. Ee, dedi ki Musa, Allah diyor ki o öyle bir inektir ki henüz boyunduruk altına alınmamıştır. Yani demek ki önceden ineklerle de e, çift sürüyorlardı. O inek öyle bir inek ki boyunduruk kendisine Vurulmamıştır. Efendim, aynı zamanda e, herhangi bir yeri sürmemiştir, çift sürmemiştir. Ve ekin veya bir ziraat e, ürününü sulamamıştır. Yani çünkü sulama, taşıma işi de yapmamıştır. Şartlar çok zor şimdi. Zorlaşıyor. Ee. tüsirül ve yani yeri sürmemiştir. Ve la teskil harfe. bir tarladaki ziraiatı da sulamamıştır. Yani sulama işinde kullanılmamıştır. Müsellemetun la şeyte fiha. Bu e, inek serbest bırakılmış bir inektir. Yani ortalığı bırak, yani çok parlak, çok herkesin sahip olmak istediği bir inek ama e, serbest bırakılmış. Öyle bir inek. O an, o an sahibi yok. Bırakılmış, dışarı salınmış. Ondan sonra Lerche Tefiğiha renginde bir alacalık da yok. Renginde herhangi bir alacalık yok şimdi gördüğünüz gibi öyle bir zorlaştı ki iş yani bu kadar iyi olacak inek genç olacak bakımlı olacak rengi göz alıcı olacak besli olacak her insanın elde etmeye çalıştığı bir inek olacak ama bu inek hiçbir zaman tarımda kullanılmamış olacak sulama işinde kullanılmamış olacak e, sürme, tarlayı sürme işinde kullanılmamış olacak ve bu inek e, bırakılmış olacak o kadar zor bu ineği nereden bulacaklar acaba böyle yani düşünün ortada bir altın var e, adam altını gidiyor dışarı atıyor e, ben sana ihtiyacım yok diyor bu, bu şey mümkün değil bu bir ineğin de böyle e, yani sana ihtiyacımız yok den denmesi de inek için çok zor ama onlar bu fitneyi istediklerinden dolayı Allahu Teala onların istekleri doğrultusunda şartları ileri sürmeye başladı. Onlar şart, e, şart istedikçe, onlar e, özellik istedikçe, onlar aymazlık yaptıkça, biz bilmiyoruz inenin şeklinin şemalini efsafını dedikçe Allahü Teala onlara bir takım e, şartlar ileri sürdü. Fitne olarak e, ki önceden İlk gördükleri ineği kesebilirlerdi ama şimdi o öyle bir oldu ki böyle bir ineği bulmak neredeyse mümkün değil. Tam fitne olayı şimdi yani. Çünkü çok kolay zorlaştırdılar sorularla. Nifak, kesmek istememek, yani kesmeyi düşünmemek, emri hafife almak, çok soru sormak, gevezelik yapmak. Yani... Ee, işi yokuşa sürmek gibi bir takım hastalıkları olduğundan dolayı çok kolay bir işi çok zor bir iş haline getirdiler. Maharetleri çok güçlü. Bugün de aynı değil mi? Bugün de aynı. Çok kolay bir yol varken, İslam şeriatı yolu varken, çok kolay, sıkıntısız, e, topluma huzur getiren, dünya ve ahiret saadetini garantileyen bir İslam şeriatı nizamı var iken ne yapıyoruz? Her gün kanun değiştiriyoruz. Mutluluğu arıyoruz. Bu kitap olmasın da bizim kanunumuz. Biz kendimiz koyacağız. Kendimiz yapacağız. Kendimiz mut kendimiz mutlu olacağımız kanunları kendimiz yapacağız diyoruz. Her gün efendim bir anayasa yapıyoruz. O anayasayı yasa, yasa efendim yasalarını değiştiriyoruz. Ee, bu anayasa olmadı. Bunu değiştirelim diyoruz. Efendim şu yasanın şu değiştirelim olma. Her yani bu mesela baktığımız zaman parlamentodaki milletvekilleri sürekli bir şekilde el kaldırıyor, el indiriyor. Niye? Kanun yapacaklar. Olmadı şu kanunu yapalım. Yapıyoruz. Olmadı değiştirelim. Şöyle yapalım. Olmadı böyle, olmadı şöyle. Her gün mesai bol. Gece saat 3'e kadar kanunlar yapılmaya çalışılıyor. Halbuki Kur'an'a teslim olunsa bu uğraşlara hiç gerek yok kardeşim ya. Allah Teala her şeyin doğrusunu, güzelini, e, aslah olanını, e, ahsen olanını, ahkem olanını vermiş, göstermiş yani o teslim ol. Al Kur'an'ı kerimi, tatbik et. Bak mutlu oluyor musun, olmuyor musun? Bak emniyet, huzur, güven, kardeşlik oluyor mu, olmuyor mu? İzzet, şeref. İktidar, güç... E, e, oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. E, ecdadımız Kur'an'a sarıldığı günlerde... Neydik biz? Dünyada... İzzet, şeref... Haysiyet, güç, iktidar... Sahibi bir millettik. Kur'an-ı Kerim'i bıraktık. E, artık sefilleştik. Yerlerde sürünüyoruz. Herkes... E, bizimle alay ediyor... Bizde top oynamaya çalışıyorlar. Her milletin ajanları ülkemizde cirit atıyorlar. Ülkemizi karıştırmak için her türlü e, işleri yapabiliyorlar. Yani bunları görüyoruz. Ama Kur'an düsturumuz olsa, Kur'an zaviyesinden olaylara bakmış olsak, insanları değerlendirirken Kur'an e, Kur'an'ın Gör dediği, bak dediği, değerlendir dediği, tanımla dediği, tarif et dediği e, yerden bakıp da bunları yapmış olsak kesinlikle başımız sıkıntıya girmez. Münafıklarla işbirliği yapıyoruz. Münafıklar bakıyorsunuz hançerliyor sizi arkanızdan. Gidiyorsunuz efendim şu e, bizim dostumuzdur diyorsunuz batılılar için, haşlılar için. Bakıyorsunuz ki haşlılar Sizler için hayırlı rüya görmüyor. Her zaman aleyhinizde olacak şeyleri yapıyor. Sizi dost, kardeş görmüyor. Sürekli aleyhinizde olacak şeyleri yapıyor. Neden? Ya bunları Allahu Teala Kur'an'da söylemiş ama bizler bu söylenenlerle amel etme yerine yok ya bu Kur'an'da çok aşırıdır. Bu Kur'an, e, yerine bu Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yerine getirsek toplumda insan kalmaz kardeşim gibi böyle bir takım yorumlarla kendimizi e, oyalıyoruz. Bu Allah'ın vahyinden, bu kamil nimetten kendimizi, toplumumuzu mahrum bırakıyoruz. Evet. E, Halu el ana cı hak İş zorlaştıktan sonra diyorlar ki, ya Musa sen şimdi doğruyu söyledin işte bak. Şimdi anladık işi. Halbuki iş baştan çok kolaydı. Şu münafıkları bak. Bir inek kesilecekti, onu anlamadık dediler. Bu kadar şartlar ileri sürüldü. Şimdi dediler ki ha şimdi anladık. Allah Allah. Yani insanlar böyle <gülüyor> çok basit bir emri anlamıyor, anlamak istemiyorlar. İş zorlaştırıldığı zaman diyorlar ki ha şimdi anladık. Yani beklentiler demek ki bu şekilde. Fezebahuhu ve ma kadu yefalun. Enzun sonunda o ineği öyle o şartlara haiz ineği buldular ve kurban ettiler. Az kalsın da yapmayacaklardı. Az kalsın da yapmayacaklardı. Demek ki yapmak istemediklerini Allahu Teala onların kalplerinde olanı da bu ayetin son bölümünde Açık olarak söylemiştir. Demek ki bu insanlar bu soruları sorarken aslında kesmek istemiyorlar. O yüzden soruyorlar. Ve Allahü Teala ayetin sonunda da zaten onların az kalsın bu emredileni yerine getirmeyeceklerdi diye onların kalplerinde olanını ortaya çıkarmış oluyor. Evet. Şimdi. Değerli kardeşlerim, soru-cevap bölümüne geçelim. Unutmayalım ki inşallah e, almış olduğumuz ayeti kerimeler 66'dan 72. ayeti kerimeye kadar. 71. ayeti kerimeye kadar. Evet.